Semavi felaketlerle alakalı mitler, genellikle bir kıyametten ve bu kıyametten sağ kalan bir grup seçilmiş insandan bahseder. Tufan rivayetleri, kozmik felaketler içinde en yaygın olanıdır. Peki, hemen her dinde yer alan bu felaket, farklı dinler ve toplumlarda ne gibi benzerliklere sahip? Bilimsel gerçekliğine bakmaksızın mitleri incelersek, Lut kavmi felaketi gibi bazı felaketler de insanların yok olmasına sebebiyet vermiştir. Bu rivayetlerin yer aldığı kültürlere göre tufan, tanrılar tarafından günah işleyen insanlarla birlikte dünyada mevcut bulunan bütün canlı varlıkları ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirilen ve bütün dünyayı istila ettiğine inanılan su felaketidir. Hatta bu dünyanın veya bir bölgenin sular altında kalması teorisi, Batı'da ya da Pasifik'te eskiden var olan ve sular altında kalan Atlantis ya da Muğ gibi medeniyetlerin yok olması teorisiyle birleştirilir. Efsaneye göre böyle büyük bir kıtanın bir anda yok olması ile birlikte okyanusun suları taşmış ve Mezopotamya'yı sular altında bırakmış ve böylece muhtufanı yaşanmıştır. Tufan efsanesi semavi kutsal kitaplarının ortaya çıkışından çok daha önce eski Sümer'de ve eski Mısır'da da bilinen bir dini motiftir. Kimi inanışa göre insanların günahlarının çoğalmasıyla, kimine göre ise düşmüş meleklerin insanları saptırmasıyla Tanrı böyle bir felaket yollayarak insanlığı yok etme kararı alır. Fakat son anda insanların içinde son derece temiz birinin olduğunu görmesiyle merhamet eder ve küçük bir aileyi sağ bırakır. Bu videoda diğer kaynakların ve dinlerin tufan mitini nasıl aktardığını göreceğiz. Tufan ya insanların kendi sonlarını hazırlamaları ya da günahları sonucu tanrı veya tanrılar tarafından cezalandırılmalarını temel alarak kurgulanmış bir olay örgüsüdür. Nitekim Tevrat'a göre yeryüzünde insanın kötülüğü çoğalınca tanrı insanları yok etmeye karar verir. Bu tür felaketlerin söz konusu edildiği rivayetlerde insanlığın yıkışını genelde yeni bir kavmin doğuşu izler. Tufan olayının farklı versiyonları olan Gılgamış Destanı, Prometheus Efsanesi ve benzeri diğer hikayelerde de bu yıkım bir son değil, aksine yeni bir şeyin başlangıcıdır. Bu rivayetlerden bazılarında tufan, dünya çapında değil, mahallidir ve çok defa olayın kahramanları kendilerini tanrıdan yardım almadan gemiyle veya dağlara tırmanarak kurtarıyorlar. Nuh tufanının gerçek olduğunu varsayarsak, bu olay dünya tarihinde ilk insanın yeryüzünde görülmesinden sonraki en önemli olaydır. Tufanın bütün dünyayı kapladığını düşünenler olsa da, sadece bir bölgenin seller altında kalmış olması ve bunun abartılarak kayıtlara geçmesi de muhtemeldir. Nitekim tufan yaşanmış ise günümüzden binlerce yıl önce yaşanmış olması gerekir ve Amerika kıtası bile yeni yeni keşfedilmişken, bundan 5.000 ya da 10.000 sene önce dünya Mezopotamya'dan ibaret sanılıyorken, Mezopotamya'da meydana gelen olaylar bütün dünyada meydana geliyormuş gibi yorumlanıyordu. Zaten eski çağlarda yaşayan insanlar, dünya denildiğinde sadece kendi bulundukları ya da bilebildikleri bölgeyi anlıyorlardı. Örneğin Kral Sargon tarafından yaptırılan haritada dünya olarak sadece Mezopotamya ve çevresi gösterilmiştir. Bu yüzden de Mezopotamya'da meydana gelen bir tufanın dünya çapında yaşandığı sanılmış olabilir. Nasıl ki eskiden evrenin dünyadan ibaret olduğu sanılmış ve dinler de bunu böyle aktarmışsa, dünyanın da Mezopotamya'dan ibaret olduğunun sanılması oldukça doğaldır. Tufan olayı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi semavi dinlerin yanı sıra içeriği farklılıklar taşısa da Afrika kıtası ile Asya'nın bazı bölgeleri hariç birçok kültürde yer etti. Örnek olarak Filistin, Yunanistan, Asur, Amerika, Avustralya, Hindistan, Tibet, Çin, Malezya, Litvanya gibi çeşitli bölgelere ait çok sayıda halkın geleneğinde tufan miti bulunmaktadır. Şimdi sıra bu toplumlarda tufan rivayetlerinin ne şekilde aktarıldığını görmeye geldi. Avustralya'da tufan anlatımlarında bütün suları yutan dev bir kurbağadan bahsedilir. Susuzluktan kırılan hayvanlar bu kurbağayı güldürmeye karar verirler. Kahkaha patlatan kurbağanın ağzından çıkan sularsa tufanla yol açar. Hindistan'da ise Veda'da yer almayan tufan olayı ilk defa Vrahmana'dan Bir balık İnsan ırkının atası olan Mano'yu gerçekleşmesi çok yakın olan tufana haberdar eder ve bir gemi yapmasını övüldür. Tufan başladığında balık gemiyi kuzeye doğru çeker ve bir dağın yanında durdurur. Mahabharata'da ve Bhagavata Puranada da tufan hikayesinin kısmen farklı versiyonları bulunur. Muh tufanının Türk halkları arasındaki varyantı ise şöyledir. Yakın gelecekte kopacak tufanı herkesten önce bir gök tüylü teke haber verdi. Gök tüylü teke, yedi gece, yedi gündüz dünyanın dört bucağını dolaştı ve yüksek sesle duyurdu. Bundan sonra yedi gün deprem oldu ve yedi gün dağlar ateş püskürdü. Yedi gün yağmur, dolu ve kar yağdı. Yedi gün tufan koptu. Ondan sonra korkunç soğuklar başladı. Yedi kardeş vardı. Tufanın kopacağı onlara haber verilmişti. Onların en büyüğünün adı Erlik, diğerinin adı da Ülken. Onlar, yedi kardeş olarak bir gemi yaptılar ve her tür hayvandan bir çifti gemiye aldılar. Tufan bittikten sonra bir horozu bıraktılar. Soğuğa dayanamayıp hemen öldü. Sonra bir kazı suya bıraktılar, kaz dolaşıp gemiye geri dönmedi. Üçüncü seferde kargayı bıraktılar, o da geri gelmedi. Çünkü birleş bularak onunla ilgilenmişti. Yedi kardeş yere, kıyıya yetiştiklerini anlayarak gemiden indiler. İran'da mevcut inanışa göre dünya, korkunç bir kış mevsiminde biriken karların erimesiyle oluşan bir tufan yüzünden son bulur. Yücelerin yücesi Ahura Mazda, ilk kral Yima'ya bir kaleye çekilmesini öğütler. da insanların en iyileriyle çeşitli türde bitki ve hayvanları yanına alarak bu kaleye sığınır ve kopan tufan altın çağa son verir. Yunan mitolojisine göre Tanrı Zeus gün geçtikçe daha çok günah işleyen insanları bir tufanla yok etmeye karar verir. Buna karşılık olarak Prometheus, oğlu Diükelion'ı Zeus'un bu kararından haberdar eder ve ona bir tekne yapmasını öğütler ve 9 gün 9 gece sularda sürüklendikten sonra tufanın sona ermesiyle Diükelion Parnassos Dağı'na ayak basar. Eski Mısır inancındaysa tufan daha mistiktir, onlara göre evren 8 elementten oluşuyordu, Nun isimli tanrı ise elementler arasından en önemlisi olan suyu temsil ediyordu. Nun, herhangi bir cinsiyete sahip değildi. Kimi başrahipler onu yeşil ciltli, kurbağa kafalı bir adam olarak tasvir etse de, sonradan onu yılan başlı bir kadın şeklinde sembolize ederek Naunet adını verenler de oldu. Eski Mısır mitolojisinde yaratılış suyla meydana geldi ve suyla yok olacaktı. İnsanlar bir gün o kadar sapacaktı ki Ra'ya karşı saygısız davrananlar çoğalacak ve sonunda Ra, gözünü Nun'a vererek gökyüzüne çekilecekti ve insanların yok oluşunu izleyecekti. Güney Amerika bölgelerinin inancındaysa tufan efsanesi, kadim ikizlerden birinin yere vurup yeraltı sularını fışkırtmasıyla meydana gelir. Orta ve Kuzey Amerika'da çok sayıda tufan hikayesi vardır ve bunlardan hakkı dildiğine göre söz konusu fedaket genellikle su taşmalarıyla başlar. Tufanla ilgili en eski rivayetler ve kutsal metinlerde aktarılanlara en yakın olanlar Sümer, Babil ve Asur Menşeli çivi yazılarıdır. Bilindiği üzere tarih Sümer'de başlar. İlk yazılı belgeler Sümerler'den kalmadır ve Babil Tufan hikayesi de Sümer menşeiridir. Tufanın Sümer versiyonu, fragmanlar biçiminde pek çok boşluğu olsa da günümüze kadar ulaşmayı başardı. Sümer ve Akat'ta Tufan, insanlık tarihinin en büyük felaket günlerinden biri olarak hatırlanır. Sümerlere ait krallar listesinde 8 kral zikledilir ve ardından şu açıklama gelir. Tufan oldu. Tufan, her şeyi götürdüğünde ve gökten gelen afet, krallığı alçalttığında krallık kişteydi. Sümer versiyonuna göre tanrılar, tufan koparmaya ve insanlığı yok etmeye karar verirler. Ancak tanrılardan bazıları bundan hoşlanmaz. Tanrılardan biri dindar, tanrı korkusu bilen, ilahi vahiyler alan kral Ziusudra'ya bir tufan kopacağını haber verir ve ondan bir gemi yapmasını ister. Tufan, 7 gün 7 gece boyunca ülkeyi kaplar. Ziusudra gemi sayesinde tufandan kurtulur ve gemiden çıkınca tanrılara kurban verir. Tanrılarsa buna karşılık olarak onu ölümsüzleştirerek Güneş'in doğduğu yere, Dilmun'a yerleştirirler. Sümerce yazılan bu tabletin yanında eski Babylonia dilinde yazılmış tufanı anlatan birkaç satırdan ibaret ikinci bir fragment daha bulundu. Burada da Tanrı'nın yeryüzünü bir tufanla yok etme kararından ve Hayat Kurtaran adlı bir geminin yapılışından bahsediliyor. İkisi eski Babil, ikisi Asur versiyonunu toplam dört fragmanda tufan olayından bahseden Atahasis destanına göre Büyük Tanrı Ennil insanlığı cezalandırmak için üzerlerine bir takım felaketler gönderir ve sonunda da tufan koparmaya karar verir. Tanrı Ea Atahasis'e rüyasında bu durumu haber verir ve Atahasis kendisine verilen talimat doğrultusunda bir gemi inşa eder. Büyük İskender zamanında Babil'de yaygın olan tufan hikayesinde ise Babilid'in adamı Berossus'un tufan öncesine ait verdiği 10 kişilik krallar listesindeki son isim tufanın kahramanı olan Vesibar'da yaşayan Hisutros'tur. Bir gemi yapma imri alan Hissutros erzakla birlikte gemiye ailesini, samimi dostlarını, kuşları ve bulabildiği dört ayakları alır. Yağmur dindiğinde kuşları gönderir, kuşlar geri döner. Birkaç gün sonra tekrar bırakır, bu sefer ayakları çamurlu olarak dönerler. Üçüncüsünde de artık dönmezler. Fakat bunlar bazı fragmentleri kayıp ya da okunamayacak kadar hasar görmüş Tufan efsaneleridir. Babillilere ait en tam ve en bilinen Tufan hikayesi Gılgamış Destanı'dır. Destanla ilgili eldeki metinler Asur babil Kütüphanesi'nde korunuyor. Ve bunun yanında Gılgamış Destanı sadece Tufan olayını içermiyor. Destan toplamda 12 tabletten oluşuyor. Tufansa sadece 11. tablette aktarılıyor. Gılgamış Destanı'nda bu tufanın oluş şekli ve tufanın nedenleri arasında Tanrıça-İştar gösteriliyor. Tufanı başlatanlar Tanrıça-İştar ile Bel'dir. Gılgamış ise tufandan kurtularak sağ kalmayı başaran Utnapiştim'i bulmaya çalışır. Utnapiştim, tufandan kurtularak ölümsüzlüğe erişmeyi başaran bir insandır. Uruk şehrinin kralı Gılgamış, dostu Engüdunun ölümü üzerine onu tekrar hayata döndürebilmek amacıyla Tufandan kurtulup ölümsüzlüğe erişen Utnapiştimi bulup kendisinden ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek ister. Utnapiştim, aynı zamanda Fırat kenarındaki Şurupak şehrinin de kralıdır. İnsan oğlunun aşırı gürültüsünden rahatsız olan tanrılar, insan soyunu tufanla yok etmek isterler. Fakat Tanrı Ea, Utnapiştimi haberdar ederek ailesiyle birlikte belli sayıda hayvanı kurtarmak için bir gemi yapmasını söyler. Geminin eni boyuna eşit olacaktır. Hemen işe koyulurlar ve 5. günün sonunda geminin 3600 metrekarelik omurgası kurulur. Geminin bordası 60, dış yüzeyi ise 240 metrekaredir. Alt ve üst güverteleri 7, ambarı ise 9 bölmeye ayrılmıştır. 7. günde geminin yapımı tamamlanır. Mutna Piştim gümüşünü, altınını, ailesini, kırların evcil ve yabani hayvanlarının hepsini gemiye alır. Tufan, sel gibi yağan bir yağmurla başlar ve bu yağmur 6 gün 7 gece sürer. 7. gün fırtına diner ve gemi Nisir Dağı'na oturur. Aynı gün piştim bir güvercin, sonra da bir kırlangıç gönderir. Fakat kuşlar geri döner çünkü konacak bir yer bulamazlar. piştim nihayet bir karga gönderir ve karga geri dönmez. Bunun üzerine Nisir Dağı üzerindeki gemiden iner ve tanrılara kurban sunar. Arkeolojik araştırmalar, Sümer ve Akat'ta korkunç sel felaketlerine maruz kalındığını gösteriyor. Bu su baskınlarından biri kişide meydana gelmiş ve ortalama 30-40 santim kalındığında bir çamur kütlesi şehrin medeniyetini oluşturan çoğu şeyi kaplamıştır. Benzer bir su felaketi de M.Ö. 4000'lerin sonuna doğru Yennet-Nasr şehrinde yaşanmıştır ve insan boyuna yakın çoğu şey toprak altına gömülmüştür. Şimdi ise muhtemelen çoğunuzun daha yakından bildiği Nuh tufanı efsanesine geleceğiz. Tufanla ilgili Tevrat metninin bir kısmı Yahdist, bir kısmı ise Ruhban kaynağına aittir. Tevrat'taki tufan kıssasına göre Yahve, yeryüzündeki insanların kötü olduğunu ve işlerinden devamlı kötü şeyler geçirdiklerini görerek şu kararı alır. Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Daha sonra Tanrı sadece Nuh ve ailesinin kurtulacağını bildirerek, Nuh'tan verilen ölçülere göre Gofer'den bizim bildiğimiz adıyla Servi ağacından bir gemi yapmasını ister. Ve bunun ardından ailesinin gemiye binmesini, ayrıca her canlı türünden bir erkekle bir dişiyi gemiye almasını emreder. Servi ağacı eski Sümer'de de kutsal sayılan bir ağaçtır. Bu ağacın insanları kutsadığı inancı, Tevrat'ta da Servi'den yapılan bir geminin insanları kurtaracağı düşüncesiyle bağdaştırılabilir. Tevrat'ta da tıpkı Gılgamesh yastanında olduğu gibi gemiyle alakalı ayrıntılar vardır. Geminin uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın ve yüksekliği 30 arşın olacaktır. Nuh ve üç oğlu yani Sem, Hem ve Yafes ve onların karıları olmak üzere toplam 8 kişi gemiye girerler. 7 günün sonunda dünyanın bütün kaynakları fışkırır, göklerin kapakları açılır ve tufan yeryüzüne iner. Sadece Nuh ve ailesinden yedi kişiyle gemide bulunan hayvanlar hayatta kalır. İncillerde de tufanla ilgili Tevrat'ta aktarılanları atıf vardır. Dolayısıyla Tevrat'ta söylenenler Hristiyanlar tarafından da kabul edilir. Bütün bu anlatılanları ve dini metinleri göz önüne aldığımızda, özetle elimizde tufanın yapılmasına sebep olarak gösterilen 3 teori var. 1- İnsanlar meleklerle ilişkiye girdiler Onlardan üstü bilgileri edindiler ve yarı melek, yarı insan olan nefilim denilen varlıkları doğurdular. Sonunda Tanrı bu durumdan rahatsız oldu ve bu karma ırkı yok etmek için bir tufan gönderdi. İlgili videoyu açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2- İnsanlar medeniyet açısından ileri bir çağa geldiler ve günümüzde atom bombası diye bilinen silahlara benzer silahlar geliştirdiler. Böyle olunca kendi yıkımlarına sebep oldular. Böylece bir kıtanın yok olması sayesinde tufan meydana geldi. Ki bu teoriler zaten Atlantis ve Muğ kıtasının yok olmasıyla birleştirilir. 3- İnsanlar Allah inancını kaybetmiş, yoldan sapmış, kendilerini ilah edinmeye başlamış ve dünyayı kötülük içinde bir bataklığa çevirmişlerdir. Dolayısıyla Tanrı bu hatalı yaratımını ortadan kaldırmak için bir tufan yollamıştır. Bu görüşte genelde semavi dinlerin savunduğu görüştür. Tufan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Bunlardan birinde Firavun ve Mısır halkına gelen, diğerinde ise Nuh kavmine gelen felaketten bahsedilir. Kur'an'da diğer dinlerdekine göre en önemli fark tufanın Tanrı'nın bir cezası olarak değil, Nuh'un bir duasıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Nuh, kavmini Allah'tan başkasına tapmama konusunda uyarır. Uzun mücadeleler sonucunda kavminin putperestlikten vazgeçmediğini görünce de inanmayanları cezalandırması için Allah'a dua eder. Sonunda Allah O'nun duasını kabul eder ve Nuh'a bir gemi yapmasını söyler. Tufandan belli bir süre sonra ise bu gemi bir karaya oturur ve insanlık tekrardan çoğalmaya başlar. Sümerlere ait anlatımda geminin karaya oturduğu dağın ismi Dilmun'dur. Gılgamış destanında ise bu dağ Nisur ya da Nisir diye aktarılır. Başka rivayetlerde de Lubar ve Masis dağlarından bahsedilir. Semavi dinlerde ise geminin Cudi ya da Ararat dağına oturduğu söylenir. Elbette ki dini metinlerin çok çeşitli olmasından dolayı tufan efsanelerinde birçok farklılık bulmak mümkündür. Bilimsel açıdansa bütün dünyayı veya büyük bir ülkeyi bu denli etkileyebilecek bir felaketin yaşanmış olması imkansızdır. Levha tektoniği gibi birçok yöntemle böyle bir doğa olayı meydana gelmiş olsaydı bunun nerede, ne zaman ve nasıl yaşandığı ortaya çıkarılabilirdi. İşte bu yüzden artık birçok din ailemi Tufan efsanesinin de Adem ve Havva hikayesi gibi sembolik olduğunu öne sürmeye başladım. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elbette daha verilebilecek birçok ayrıntı ve bilgi var. Daha fazla bilgi isterseniz blogumda paylaştığım Nuh Tufanı araştırmasını okuyabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına ekliyorum. Dinler tarihi ve mitlerle alakalı daha birçok video gelecek ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.